Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel'akıbetu lilmuttakin Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyina ve şefi'ina Muhammed Ve ala alihi ve sohbihi ecma'in Bismillahirrahmanirrahim al-Rahman al-Rahim. İnna Allāh yāmur bil-Adl ve l-İhsan ve itaizil-ırbā ve yenhā an-l-fḫšāʾ ve l-unkar ve l-bāy. Yagzukum la al-kum tazkarul. Salāk Ve belli ana Rasulunā nabiül ve nahnu alâ zâlike mineşşâkirîneşşşâhidîne bi kalbin selîm. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Geçen derslerimizde İslam, beşeriyetin ezeli ve ebedi dini dedik ve İslam kıyamet sabahına kadar baki kalacak tek dini ilahidir. Çünkü Allahu Zülcelal Kur'an-ı Kerim'de ve razitu lekumul İslamı dînâ. Ey insanlar, sizin dininizin İslam olmasından razi oldum buyuruyor. Mülkün sahibi Cenabı Halıkü Zülcelal olduğuna göre dinin sahibi de o, insanlığın Halık ve sahibi de o. Binaen ala zâlik dinine o sahip çıkacaktır. Ve Kur'an-ı Kerim'de bunu vaat ediyor açıkça. Es-sayd'da inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizu buyuruyor o zikri hakimi o Kur'an-ı Kerimi biz indirdik biz onu baki kılacak ve koruyacak olanda biziz buyuruyor Halikasul Celalimiz Muhtemem İslam baki kalacaktır dedik niçin çünkü dayandığı kaide ve meslekleri sapasağlam. Onun bekasını temin edecek amiller ve unsurlar arşidir, ilahidir ve çok sağlam. Bunlardan biri elimdir dedik. İslam elim dinidir. Cehaleti kat'iyetle reddeder. Yani Müslüman bilen insandır muhterem müminler Müslüman okuyan insandır müslüman elmin nuruyla kalbini ruhunu gerçek hayata kavuşturan insandır düşmanlarımız asırlar boyu müslümanları cahil bırakıp kendileri öne geçmek için büyük şeytanetlerle güç ve kuvvet sarf ederek bu neticeyi almak için uğraşmışlardır ve bugünkü alem İslam'ın görüntüsü de muvaffak olmuşlardır bunda. Ama bu kader değişecek diye hocanız ısrarla üzerinde duruyor. Aşağı yukarı 1300 sene zaferden zafere koşan İslam, Müslümanlar, eh son asır içerisinde, son bir buçuk asır içerisinde bir inhitat, bir inkiraz, bir tereddi, bir gerileme devrine girmiştir. Bu da imtihan-ı ilahidir. Bakalım böyle bir imtihan içerisinde inananlar nasıl bir tavır takınacaklar? Ayeti kelimeyi Kerime'yi münasebet aldıkça okuyorum. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Arşın sahibi öyle diyor. Biz zaferler ve galibiyetler ve mağlubiyetleri Iki, cephe, iki taraf arasında değiştiririz buyuruyor muhterem Müslümanlar mesela Bedir'deki İslam'ın büyük zaferi Uhud'daki mağlubiyet bir ordu ki içinde Allah'ın Resulü de vardı muhterem Müslümanlar söz dinlemedikleri için bir imtihan kapılarını çaldı ve bu arada Cenab-ı Zülcelal sebat gösterenlere fevkalade de lütuflar da bulundu. Evet. Bugün de böyle bir imtihanın içerisindeyiz. Son bir buçuk asırdır. Hele hele 70-80 senedir. Ama ben Rabbime öyle inanıyorum. Rabbim Celle-i Hazretleri bu kaderi değiştirecek inşallah. Ölmeden bir iyi gün göreceğiz muhterem müminler. Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulü ''Dünyanın ömrü bir saat kalsa, Cenab-ı Hak o bir saati genişletecek, itratimden bir er çıkacak, dünyayı adlü ihsan, iman ve aşkla dolduracak.'' buyuruyor. Alem-i İslam'a büyük bir müjde bu efendiler. Bir de ''İnne bede dîne bedâ gariben ve sey'ûdu gariba fetûbâ lil gurâbâ.'' ''Din garip olarak başlamıştır.''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 bu garipliğin arkasında asrı saadete benzeyen güçlü bir gün bekleyiniz muhterem emirler. Hocam herhalde bunlar öyle bir şeyi duydular ki büyük bir telaş içerisindeler. İslam geliyor diye. Telaşınızın faydası yok. Tedirgin olmayın, bunu Allah istiyor. Ya bütün müesseseleriyle İslam deyip teslim olacaksınız veya yarınınız bugünümüzden çok daha korkunç olacaktır diyor ve noktayı koyuyoruz muhterem müminler. Milyonlarlık bir nesil davasına çelik pençeyle sarılmış ati İslam'ındır diye ayakta Cenab-ı halık görüyor, biliyor, duyuyor ve her şeye kadir muhterem müminler. Bir nefeste arz üzerine aşk ve imanla doldurmanın kudreti Allah'ın yedindedir. Bizi imtihan ediyor. Şu halde Müslümanlar ben konuya girmeden evvel şunu demek istedim. Böyle bir ümidin neşesiyle ruhen ve kalben güç ve kuvvetinizle ayakta olunuz. Nefislerinizi ıslah ediniz, yavrularınızı yetiştiriniz ve beş vakit dualarınızda iyi gün ve iyi sahip istiyoruz diye arşın sahibine yükleniniz muhterem müminler. Bize şah damarımızdan daha yakindir inşallah. Muhterem müminler, İslam'ın bekası için dayandığı kuvvetli ve güçlü temellerden biri de adalet. İlim, İkincisi adalet geçen dersimde büyüklerin esnaf ve ecdadımızın darbu mesel haline gelmiş sözünü naklettim size şöyle ki bir kafir meliki bir kafir emiri adil olsa payidar olur bir müslüman emir zalim olsa yıkılır muhterem ümider. yani adalet mülkün temelidir Allah'ın yüce Resulü böyle buyuruyorlar el adlu esasül mülk el adlu esasül mülk adalet mülkün ve malikiyetin saltanatın temelidir şu halde Müslümanlar aziz Müslümanlar beka istiyor musunuz saadet istiyor musunuz selamet istiyor musunuz Dünyanız cennete dönsün istiyor musunuz? Ebedi saadetin nuru Bugünden de size esintiler versin istiyor musunuz? Kapı caminin muhterem cemaati şaşırmayasın, aldatılmayasın. Gerçek manada adil insan İslam ve Kur'an'la amil ve kamil insandır. Dünyada bir hüküm ve kararın adil olması için Allah'ın Hakimi mutlakın emirlerine uygun olması gerekir. Vahye uygun olmayan her şey zulümdür ve hıyanettir muhterem Müslümanlar. Bu açıdan tuttuğunuz ve yürüdüğünüz zaman İslam ve yine İslam ve yine İslam diyoruz. Yüce Rabbim gönlümüzdeki köklü imanı hırsızlara çaldırma, zalimlere, nefse ve şeytana aldırma diye dua ediyoruz. Muhterem üminler bugün biraz adaletten bahsedeceğiz dedik ya İslam'ın dayandığı ikinci mühim mesnet ve kaide temel dersimizin ser lafasını eden ayeti kerimede halikimiz böyle buyuruyorlar Esna'yı Zübillah İnne Allahe ye'muru bil adri vel ihsani ve itaizil izil <Gülüyor> Muhakkak ve mutlak Allah Teala ve tekaddes hadretleri adaletle emreder. Adaletle emreder, adaletle emreder. Aksi olan zulmü şiddetle der ve nehyeder. Ve hatta muhterem Müslümanlar berveç-i peşin söyleyeyim ey kullarım zulmü ben nefsime haram kıldım diyor hadisi kutsi'de. Cenab-ı Hak hadisi kutsi'de Ey kullarım zulmü nefsime ben haram kıldım. Aranızda katiyen zulme dayanan kardeşlik kurmayın. Birbirinize karşı zalim olup zulüm etmeyin. Zira fe inne zulme zulümatun yevmel kıyamet. Zulüm kıyamette korkunç karanlık halinde zalimlerin saçağını saracaktır diyor. Hadisi Kutsi. <gülüyor> Muhtemelen Müslümanlar bugün yetişebilirsem arşın gölgesinde Allah'ın nurunda ve himayesinde olanlara da söyleyeceğim ama peşinden şunu söylemiş oldum mahşerde zalimler nereden bilinecek nasıl bilinecek işaretleri görüntüleri ne ruhları zift gibi simsiyah kalpleri gece karanlığı gibi simsiyah ve etrafını Adeta bir siyah bulut sarmış gibi karanlık içerisinde burnunun ucunu göremeyecek kadar korkunç şaşkınlık içerisinde huzuru hakta adil mahkemede sıra bekleyecekler muhterem Müslümanlar. Ya bu Ömer İbni Abdil Aziz Hazretlerinin muhterem Müslümanlar okuduğum ayeti minbere ilk getiren insan Emevi Sultanı. Rabbimiz şefaatine namaz kılsın. Hazreti Ömer'in üçüncü torunu falan, Allahu Alem. Hazreti Ömer neslinden gelen ve alem İslam'ın ikinci Ömer'i. Ömer İbni Abdülaziz. Rüyamda şöyle müşahade ettim diyor. Mahşer kurulmuş, herkes sıra bekliyor diyor. Ebu Bekir gelsin dediler. Yıldırım gibi geçti diyor. Ömer gelsin dediler Yıldırım gibi geçti diyor Osman gelsin dediler Ali gelsin dediler Ömer İbni Abdülaziz gelsin dediler diyor. Rüyayı gören zat Ben diyor daha Oraya varmadan evvel yürürken Yolun kenarında leş haline Gelmiş birini gördüm sordum diyor Sen kimsin diye Ben Yusuf'u Yusuf sakafi Haccacı zalimim dedi diyor Ya Muhterem Müslümanlar. Adı üzerinde Haccacı Zalim. Yolun kenarında diyor, leş gibi bekliyor diyor. Ne bekliyorsun? Ne umuyorsun? Dedim diyor. Allah'ın rahmeti geniş. Erhamurrahimin. Ben de onun rahmetinden hisse almayı umut ediyorum diyor. diyor. yirmi bin seçkin Müslümanı katletmiş muhterem Müslümanlar 120.000 en son katlettiği de Sa'id İbni Cübeyr kibarı tabiinden müfessir, muhaddis, alim veli, büyük insan, büyük mürşit Sa'id İbni Cübeyr muhterem Müller gerçi ders kalıyor ama bunlar anlatılmalı muhterem Müslümanlar ya misal olarak anlatılmalı Hacı, Hacı Zalim'e Said i̇bn Cübeyr senin aleyhinde konuşuyor, sana zalim diyor demişler. On, on iki kişilik bir müfreze gönderdi muhterem Müslümanlar. Said bin Cübeyr'i aldılar götürüyorlar. Hazret gayet rahat, gayet rahat. Hani başı göklerde derler ya, gözü arşın sahibine dikilmiş başı göklerde. Haccacı Zali'nin önüne çıkacağım diye zerre kadar tereddüdü yok. Fakir gençliğimde öyle derdim muhterem Müslümanlar. Ya Ya Rabbi Said ibn Cübeyr'in dayanıklı imanını bediüz zamanın mücadele azmini ver bana diye dua ederdim. Gençlik çocukluk bu ya. Rabbis-ül Celal'ime öyle derdim. Said i̇bn o dayanıklı metin imanını bedeliz zamanın küfür düzenine karşı olan mücadele azm ve aşkını bana lütfet ya Rabbi derdim. Bu bir sevgidir. Umarım ki mahşerde şefaatlerine vesile olacak inşallah. Yarı yolda diyor muhterem ünliler, yarı yolda Gece bastırdı, bir orman kenarında bir dir, bir manastır vardı, diyor. Askerler burada geceleyelim, sabahleyin yolumuza devam ederiz, dediler, diyor. Said İbni Cübeyr, ben küfür manastırına girmem, dedi, diyor. Kapının önünde bir çeşme şarıl şarıl akıyor, orman kenarı dedim ya, seccadesini seriyor oraya. Rabbisine mütevekkih, Allah'ına mütevekkil olduğu halde ibadete başlıyor. Namaz kılıyor, Kur'an okuyor, zikrediyor, dua ediyor ve hak eder, ve hak eder. Gece yarısına doğru bütün el çekildikten sonra mahlukattan birçokları aslanlar, kaplanlar, ejderler ve emsali mahlukat ormanın içerisinden bağırarak, çağırarak geliyorlar. Çeşmede su içecekler tabii. Said İbni Cübeyri, seccadesinin üzerinde görüyorlar tabi muhterem Müslümanlar arslanlar, kaplanlar, Saiditli Cübeyr'in dizlerine ve seccadelerine yanaklarını böyle teberrüten sürüyorlar geriye çekilip cemaline böyle bakıyorlar <gülüyor> muhterem Müslümanlar bizim içimizde yetişen yeni tüfeyliler var ya muhterem Müslümanlar Allah'ın kudretini köy muhtarının gücü ve kuvvetiyle kıyas ediyorlar. Ya hiç sormayın. Yok ya o sende böyle şeyler masal efendim. Hoca çıkıyor hep böyle menkıba kıssa anlatıyor diyorlar. <gülüyor> Muhterem müslümanlar. Kur'an-ı Hakim 35 surede Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasını anlatıyor. 35 surede Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasını anlatıyor Kur'an-ı Kerim kelamı ilahi. Sure-i Kehf'te Ashab-ı Kehf'in menkıbesini anlatıyor. Hazreti Musa ile Aleyhisselam'ın menkıbesini anlatıyor Sure-i Kehf'te. Zülkarneyn'in menkıbesini anlatıyor. Suretün nemilde karıncanın menkıbesini anlatıyor. Belkisle Sultan Süleyman'ın asafik bir Berhiya'nın menkıbesini anlatıyor. Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz, kalbimizden büyük velilerin neşesini alma ya Rabbi! <Gülüyor> muhterem müminler, sabah oluyor tabi, Said İddin Cübeyr namazını kılıyor, mahlukatta dağılıyor şafak atınca. Onlar vakitlerini bilirler muhterem Müslümanlar. Manastırın kapısı açılıyor, 12 tane asker dedim ya onlar da kapıdan çıkıyorlar Said İbni Cübeyr'in mübarek elini gözyaşlarıyla öpüyorlar çünkü pendireden yukarıdan aşağıdaki manzarayı gece gördüler mahlukatın saygı gösterdiği insana biz nasıl ihanet ederiz dediler efendim siz geri dönün rahat edin biz Başımızdaki valiye, haccacı, zalim demiyorlar tabii onlar. Yusuf-i Sakafi'ye gelirkeni söyleriz diyorlar. Hayır evlatlarım diyor. Said İbni Cübeyr, hayır evlatlarım diyor. Siz vazifelisiniz, beni götüreceksiniz, bundan mükellefsiniz. Benim için mesuliyete girebilirsiniz diyor Said İbni Cübeyr. Er adam, muhtelam müminler Ya, ya, er adam. ''Rabbim mahşerde bizi onlarla haşret.'' diye dua ediyoruz. <gülüyor> Götürüyorlar. Kısayı uzun tutmayın muhterem Süleymanlar. Hacacı zalimle karşı karşıya. Adın ne diyor? Said İbni Cübeyr. Hakaret olsun diye bel şakı yübni diyor Hacar. Cenabı ı Said İbni Cübeyr Hazretleri ''Adımı annem babam senden daha iyi bilir.'' diyor. Muhavere uzun olarak geçiyor her şeyde en güzeli en doğruyu söylüyor karşısında ürpermeden 120 bin müminin, alimin, mürşidin katil olan zalime muhterem müminler zalim ama Kur'an-ı Kerim'i Fatiha gibi hafız ya şaşırmayın haccacı zalim Kur'an-ı Kerim'in Fatiha gibi İhlas Suresi gibi hafız. Bir ayet-i kerimeyi soruyorlar. Atın üzengisinin şu sağına basıyor. O bir tarafa atlayıncaya kadar falan surede, falan sayfada, falanıncı ayet diye numarasıyla söylüyorlar. Ve bir rahmet duası oluyor. Bir rahmet duası oluyor muhterem Müslümanlar. İkindi ve yatsı namazının Sünneti gayri gayrimüekkedesini hayatında hiç kesilmeyen biri dua ederse yağmur yağacak diyorlar. Haccacı zalim ben geçirmedim diyor. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, İslam'ın haccacı zalimi bu. Ya Rab bizi İslam'ın bereketiyle müfaddal ve efendim, mücehez kıl diye dua ediyoruz inşallah. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar Hacı Hacı Zalim Said Hücbeyr'e Katlederim seni diyor Eğer ölümüm Elindeyse katledersin Yoksa bir şey yapamasın diyor İdam yerine götürün bunu Diyor Götürüyorlar Muhterem Müslümanlar Kıbleye karşı dönmüş Said Hücbeyr Hazretleri Yüzünü kıbleden çevirin diyor Cenab-ı Saidü'l-Cübeyr fe aynama tuvelu fe thumma vec'hu'llah nereye dönerseniz Allah'ın vesi o tarafadır ayetini okuyor. Yatırın diyor. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra. Sizi topraktan yarattık, tekrar toprağın kucağına vereceğiz mahşerde tekrar topraktan alarak huzurumuza getireceğiz ayetini okuyor muhterem hüsmolar yere vazifeler yatırınca cellat başında selliseyf etmiş, böyle duruyor tabi. Said Mücübey Hazretleri tevessüm ediyor, gülüyor. O güne evet. kadar güldüğünü görmemişler pek, hayret ediyorlar. hacaci Zalime Said güldü diyorlar. Yanına kadar geliyor, merakla soruyor, niye güldüm diye. İki şeye teaccüp ettim de ona güldüm diyor. Biri büyük celal ve kudretiyle senin gibi bir zalimin zulmüne Mevla'nın sabrına hayret ettim, hilmiyetine ona güldüm diyor. Biri de senin gibi akıbeti leş olacak birinin bu kadar cesareti nereden alıp da bu kadar Müslüman'ın canına kıyabiliyorsun diye hayret ettim ona güldüm diyor. Son sözü bu. Ya Rabbi, hacjaş'tan intikamımı sen al. Alem İslam'da son katlettiği ben olayım diyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip kılınç iniyor ve şehit oluyor muhterem Müslümanlar şehit oluyor İnnel müttegine fî cennâtin velahar fî mak'ad-i sıdkın indemelikin muktedir. Ne diyor Kur'an biliyor musunuz? Müttekiler cennette akan nehirler kenarında Rablerinin tecelliyatını ve etafını göre göre manevi rızıklar, devlet ve se adetlerle merzuk durlar. Bir kuş gibi cennetin ırmakları kevserin şarotlarının ortasına uçup gidiyor muhterem memiler. Hacı alı zalim o günden itibaren şurasına giren bir ağrıyla o günden itibaren Skiroza yakalanıyor. Geberinceye kadar her gün karnından bir kova su alıyorlar. Tarihte birçoklarında olmuştur bu, birçok zalimlerde olmuştur muhterem sümalar. Evet, nihayet geberiyor. Bazı rivayetlerde toprak dışarıya atmıştır. Sabahleyin kabrin üzerinde görmüşlerdir. İkinci bir defa görmüşlerdir, denilmiştir. Fakat fazla itibar etmiyorum ona. Yalnız olan şu, o günden itibaren her gece her gece, Müslümanlar, tam geçiyor uyuyacak yatağında, Said İbni Cübeyr aslan yeleri gibi böyle kapıyı şar diye açıyor, büyük bir korkuyla uyanıyor, Mali veli Said İbni Cübeyr, o korku içinde böyle söylüyor, Mali veli Said İbni Cübeyr. Ne ettim de ben bu Allah dostunu Said i̇bn Cübeyr'i katlettim diye feryatla uyanıyor, 24 saat bir daha uyuyamıyor, uyuyamıyor, uyuyamıyor, öyle gitti muhterem Onun için kendinizi alıştırın. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Bu zaferler, galibiyetler, mağlubiyetler el değiştirecektir buyuran Kur'an'dır, Allahu Zülcelal'dir. Muhterem müminler, bu kader değişecek ben inanıyorum ve mesrurum. Bugün çok dertliyim. Sanki sırtında dağ taşıyorcasına dertliyim. Ama ümitliyim. Yüce Rabbim bu takdiri değiştirecek inşallah Bir gün bütün kardeşlerin ve cemaatimle beraber bir o oh! diyeceğiz muterem milan. Evet. İnna bil <gülüyor> adil. Allahu zülcelal adaleti emreder. Kur'an'da Müteaddit ayetler muhterem Müslümanlar. Esraîdübillah. وَيْذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ Diğer ayet-i kerime. İnsanlar arasında hükmettiniz mi? Adaletle hükmedin diyor Kur'an-ı Kerim. Adaletle hükmedin. Ki mahşerde hüküm ve kararınızda mesul olmayasınız. Muhterem Müslümanlar ben bazen kapı camiinde sorduğum da oldu ya. Bir hüküm ve kararın adil olması için şartı ne diye bazen sohbetlerde soruyorum. Gençlere zeka yoklaması diyorum. Hadi bakayım sohbette? Bir hüküm ve kararın adil olması için ilk ve son ve en ciddi şartı nedir? Söyleyeyim bakayım. Allah'ın buyruğuna uyacak muhtelam ünlüler. Ya şaşmayın şaşırmayın aldanmayın iman ehli size söylüyorum bir hüküm ve kararın kıyamet sabahına kadar adil olmasının tek ve en ciddi şartı o hüküm ve karar Allah'ın emrine ve hikmetine uygun olacak muhterem Müslümanlar Hangi çizgide bekliyoruz? Takdiri size bırakıyorum. Yalnız Cenab-ı Hak böyle buyuruyor: Vayda hakem tüm beyden nasıl? Entahkümü bil adil. Nas arasında bir hüküm ve karar verirken adaletle hüküm ve karar veriniz. Diğer ayeti kelimede: Ve izaqul tüm fadilu ve levkane da Bir sözü söylerken, bir şahadeti ederken, bir karara varırken lafınıza sözünüze dikkat ediniz. Sözünüz adalet üzerine olsun diyor ayet-i kerimede. Muhterem şüyu ya velen kenze diğer ayet-i kerimelerde anneniz babanız dahi olsa yakın akrabanız olsa dünyada en çok sevdiğiniz insan için şahitliğinizi isteseler, konuşun deseler Fadilu sözünüz adaletten ayrılmasın diyen Kur'an-ı Kerim muhterem şunlar. Medine'de adı Fatıma olan bir hanım Medine asil zadelerinden bir kadın hırsızlık yaptı. Fahri kainat elinin kesilmesine karar buyurdular. Ha hocam be! Bizim söylediğimiz o efendim. İslam geldiği bir baş kesecek, el kesecek. Hayır, hayır. Biz suçsuz cemiyet istiyoruz diyoruz ya, ya. Biz suçsuz cemiyet istiyoruz Allah'tan ve bugünü göreceğiz inşallah. O gün hapishaneler boş, o gün mahkemeler boş, o gün nazarathaneler, tutuk evleri boş. O gün emniyetçiler ve hakimler huzur içerisinde olacaklar inşallah otağlar. Hatta bu mevzu açılınca ben size evvelce de bir dersimde kapı camiinde dedim ki İstanbul'da 30 sene, 40 sene, 50 sene kalmış. Soruyorum kardeşime. El kesilen meydan diye İstanbul'da bir meydan var mı? Ey vallahi yok hocam diyorlar. Yok. Konya Selçuklu devrinden beri 900 küsur senedir İslam'ın beşiği. Soruyorum en yaşlı olanlar dedelerinizden onların dedesinden falan meydanda el kesildi diye hayır. Yani biz suçsuz cemiyet istiyoruz muhterem müslümanlar. Melek haslet insanların yaşadığı, dürüst insanların yaşadığı Allah korkusuyla vicdanları dolu insanların yaşadığı mümin kardeşinin ayağına tırnağına dahi basmaktan sakınan zulmü haramdır diye inanıp azami çekinen kusuruna tövbe eden insanların yaşadığı kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda diye Akif'in vasıflandırdığı cennet vatanın her şeyle cennet olacağı günü istiyoruz Yüce Rabbim Kerem buyursun inşallah Muhterem Müslümanlar manzurla ilgili olduğu için evvelce söylediğim şeyi bir daha söylüyorum size bakınız geçen sene kapı camiinde huzurunuza takvimin yaprağını getirdim ve okudum Muhterem Müminler Türkiye gazetesinin takviminde şöyle diyor bir yaprağında bir Fransız alemi bir Fransız müsteştiki 14 sene İstanbul'da kaldım diyor 14 sene İstanbul'da kaldım diyor Bir tek Müslüman suçla mahkemeye getirilmedi diyor Osmanlı Devri'nin İstanbul'unda 14 sene kaldım diyor Adli hadiseyle bir tek Müslüman mahkemeye gelmedi 14 senede diyor Beş vakıa oldu Kahramanları Rundu İslami kanunlara göre cezalarını çektiler diyor muhterem Müslümanlar. Beş vaka oldu. Kahramanları işleyenler, suçlular Rum'du diyor. İslam nizamına göre cezalarını çektiler diyor. Bunu söyleyen bir Fransız müsteşriki Fahri Kainat'ın Risalet devresinde bir veya bir buçuk suçlu geldi. Muhterem Müminler biri bu kadın biri de Maiz diye bir zinadan rejim edildi, müterem Müslümanlar. Bu kadın için üsameye yalvardılar. Adaletten bahsediyorum da sözün hakkaniyetinden bahsediyorum, misal veriyorum. Fahri kainat, fahri kainat, kainatın ortasında salınmış bir avize, mağaralara ve dağ şahikalarına ve zirvelerine varıncaya kadar kainatı aydınlatan avize o avizenin fanusunun dört camı Ebubekir, Ömer, Osman Ali muhterem Müslümanlar fanusların biliyorsunuz dört camı olur Sıddık-ı Ekber'de aşk ve imanı tecelli gösteriyor Hazreti Ömer'de Adli Muhammedi Adaleti Ahmedi Hazreti Osman'da haya ve Edeb'i Hazreti Ali'de sır ve cihat neşesi fanus muhterem Müslümanlar ya. Ya. yani ben size sıddık Ekber'den menkıbe anlatsam yine Hazreti Muhammed'in vasfı. Ben size Hazreti Ömer'den menkıbe anlatacağım. Hazreti Muhammed'in adaleti. Ben size Hazreti Osman'ın edebinden bahsetsem. Fahri kainatın edep ve ahlakı ve hakedâ ve hakedâ. Muhterem Müslümanlar. Ya Rabbi mahşerde bizi o büyük mürşidin sancağı altında haşreyle diye dua ediyoruz evet muhterem Müslümanlar gözümüzün nuru o gönlümüzün sururu o ruhumuzun hayatı o varlığımızın hedefi o İslamımızın gayi insanı delil ve rehberi o mahşerde onun sancağı altında haşretmek en ciddi muradımız muhterem Müslümanlar haşrolunmak cennette de duvarının hemen arkasında şöyle inşallah orada duvarlar Böyle buradaki gibi sille taşından şu taştan bu taştan olmayacak muhtemel Müslümanlar. Şeffaf olacak şeffaf. Yani geriden baktığımız zaman tahtının üzerinde Allah'ın Muhammedini göreceğiz inşallah Teala. Ama yakınlık yine yakınlıktır. Mis kokusu burnumuzdan, Muhammedi nuru kalbimizden eksik olmasın diye dua ediyorum. Muhtemel Müslümanlar Hırsızlık yapan o Fatıma diye kadın için anlatıyordum. Tamamlayıvereyim. Cenab-ı Üsame'ye Resulullah seni çok sever. Bu kadın asilzade bir kadındır. Resulullah'a bir ricada bulunun. Bir defalık affetsin diyorlar. Muhterem müminler. Cenab-ı Üsame radıyallahu anh geliyor ya Rasulullah Böyle deniliyor. Ben de şefaatte bulunuyorum. Eğer lütfederseniz. Medine asilzadelerinden sülalesi için de yüz karası olacak bu bağışlamaz mısınız ya Resulallah <gülüyor> ya Üsame Üsame Tübülü <gülüyor> Zeyd ya Üsame nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki hırsızlığı yapan Fatıma bint filan değil Fatıma binti Muhammed olsa elini yine keserim buyurdular Muhterem Müslümanlar, adalet denince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri "Yevmün yevmün min sultanin, abil sultanin adilin hayrun min ibadeti 60 sene kıyamu leyluha, siyamu naharuha." Bakın hadis-i şerif'e bakın muhterem müminler. Bir adil sultanın bir adil emirin bir günlük icraatı bir abidin, bir zahidin bir şeyhin, bir dervişin 60 senelik ibadetinden evla ve aftaldır diyor muhterem Müslümanlar İslam'ın adalete verdiği önem Konyalı kardeşlerim, İslam'ın adalete verdiği önem ya adil bir sultanın bir günlük adaletinin feyiz ve bereketi bir abidin 60 senelik ibadetinden aftaldır, geceleri kayım, gündüzleri oluşlu olsa dahi aftaldır ve hayırlıdır buyuruyorlar. Bir amirin, adil bir emirin, adalet tatbikatı muhterem bilirler. Hazreti Ömer, ben anlatacağız ya muhterem Müslümanlar? Hazreti Ömer, büyükler Tanziilu Rahman'a inde dikkat salihin demişler muhterem Müslümanlar. Salihlerin adı geçtikçe o meclise rahmet nüzul edermiş. Ya Allah dostlarının adı geçtikçe o meclise rahmet nüzul edermiş muhteremimiler. Biz bu vücudu rahmet olan insanlardan ölürken de ayrılmayacağız. Onların hayaliyle öleceğiz. Böyle asmimiz var muhteremimiler. Hacı Veisade üstadımın dediği gibi Fahri kainatın manevi kolları üzerinde Allah dostlarının Nur cemallerini seyrede seyrede Tevhidler ve zikirler ve şehadetlerle Mevlamız'a kavuşmak istiyoruz Hazreti Ömer Masasında oturuyor muhterem Müslümanlar 50 defa benden dinlediniz ama Adalet bahsinde tekrar dinleyeceksiniz Bir dostu geliyor Bir şey istişare Zati ve şahsi bir istişare için Hazreti Ömer biraz beklemesini söylüyor Ashabu ı mesalihin işi bitip Saat dolduktan sonra Yanan mumu söndürüyor Masasını çekiyor Gözünden bir mum çıkarıyor Yakıyor Şimdi konuşabiliriz diyor O zat hayret ediyor Ve soruyor ya Ömer Söndürdüğün de mum Yaktığın da mum Anlayamadım bu hikmeti diyor. Cenabı Ömer'in cevabı bu muhterem müslümanlar. Yanan mum Betül malin devletin milletin hakkı var. Onu ashabı mesalih için yapmıştım. Sense özel istişare için geldin. Onu söndürdüm. Kendi maaşımla aldığım mumu yaktım ki hususi istişaremizi bu mumun ışığında ancak yapabiliriz diyor. Muhterem Müminler, Hazreti Ömer bir gün minberde ''Beni dinleyiniz ey ashabı Resulillah, ey ümmeti Muhammed'' diyor, ''ey nas'' diyor. Cemaat içerisinden zayıf günce bir arabi kalkıyor. ''Seni dinlemiyoruz ya İmir diyor. Hazreti Ömer'e böyle diyor, cemaatin içinde, Ashabı Resulillah'ın ortasında Devrin halifesine Emirül Müminin Hazreti Ömer'e seni dinlemiyoruz, konuşma ya Ömer diyor. Üstadımız kamçısının şakırtısıyla Roma'daki papazların uykusunu kaçıran Ömer derdi, muhterem müminler. Inne şeyatin elcinni ve insi qatfır ya Ömer. İnsanların ve cinlerin şeytanları sen girdiğin bir sokakta yol değiştirirler, başka sokaktan da yoldan geçerler ya Omar. Senin geçtiğin sokaktan şeytanlar geçemez derlerdi Peygamber Efendimiz. Ve inna Allahu Taala ja'ala Omar <gülüyor> yaduru ba'hu hayth Allah hak sözünü Ömer'in dilinde kılmıştı. Ömer nerede söylerse hak onunla beraberdir diyor. Muhterem Müslümanlar, Hazreti Ömer'de hiç gazap yok. Konuşma ya Ömer seni dinlemeyeceğiz diyen Arabiye karşı hiç kazaplanmıyor. Halinde hiç tebeddül tegay yürüyor. Niye dinlemiyorsunuz beni diyor. Ya Ömer cihatta ve hartta kazanılan ganimet kumaşlarını herkese müsavi taksim edeceğine söz vermiştin. Halbuki size bana verdiğin kumaştan ben cılız bedenime bir entari çıkaramadım sen müheykel cesedine nasıl oldu da bir kaftan bir cübbe yapabildin diyor gayet tabi haliyle Hazreti Ömer oğlum Abdullah kalkıyor. meclisin belli bir yerinde mescidi saadette oğlu Abdullah kalkıyor evladım ganimet kumaşlarından ben bir parmak Fazla aldın mı? Yoksa sen hisseni verdin de ikimizin hissesinden mi bir cübbe yaptın? Söyle diyor. Ashabı Resulillah duysunlar diyor. Muhterem ümmiler, oğlu Abdullah yemin ediyor. Babamın halifelik kaftanında yedi yerinde en az yama vardı diyor. Yabancı devletlerden gelen elçi ve mürakkaslar gördüğümde İslam'ın izzeti bakımından ''Yeni bir kaftan ve cübbesi olsun arzu ettim.'' diyor. ''Ben de hakkımı verdim. Babam ikimizin hakkından bir cübbe yaptı.'' diyor. ''Yoksa kendi nefsi için ganimet kumaşlarından bir santim dahi almadı.'' diyor. ''Şimdi konuş seni dinliyoruz ya Ömer.'' diyor. ''Şimdi konuş seni dinliyoruz ya Ömer.'' diyor. Muhterem Müslümanlar, yine bir gün Hazreti Ömer minberdedir şöyle bir tevcihte bulunuyor ashabu resulillah'a karşı siz eğrildiğiniz zaman ben sizi doğrulturum emirinizim halifenizim siz eğrildiğiniz zaman ben sizi doğrulturum ben eğrildiğim zaman siz ne yaparsınız Hazreti Mehmet böyle soruyor ra'iyyesine içerisinde sayısız sahabe var tabi muhterem müslümanlar Ahad-i Nas'dan biri, Hazreti Ali, Hazreti Muaz, Hazreti Ebu Bey de filan değil, Ahadin i Nas'dan biri, sahabenin tanınmayanlardan biri kalkıyor ayağa, Ya Ömer, eğer sen eğrilirsen, Kur'an'ın elmas kılıncıyla seni doğrulturuz diyor. Hazreti Ömer elini arşa kaldırıyor, Ey alemlerin yüce Rabbi sana sonsuz hamd ediyorum ki yanıldığında doğrultacak bir kemaatin içerisindeyim. Ya ben Ömer'im diye müsamaha etseler de huzurullaha zulüm ve kusurla günahla gelsem halim ne olurdu Allah'ım diyor. Kudüs seferi Şam'a doğru yaklaşıyorlar muhterem Müslümanlar. Hazreti Ömer bizzat ordunun başında. Çölün, çölün şama yakın yerinde kölesinin, kölesinin devesi ayakları yaralanıyor, yürüyemiyor, ıkıp çöküp kalıyor. Hazreti Ömer'in kölesinin devesinin ayakları yara oluyor, yürüyemez hale geliyor, çöküyor, kalıyor orada. Hazreti Ömer kölesine buyuruyorlar ki bir saat sen bineceksin ben yürüyeceğim bir saat ben bineceğim sen yürüyeceksin diyor devrin halifesi Emirül müminin muhterem müminler evet kölesini Şam'a yaklaşmışlar Şam-ı Şerif'e yaklaşmışlar sıra köleye geliyor Kö Cenab-ı Ömer deveden iniyor ve kölesini deveye bindiriyor kızgın alevlerle yanan çöllerde Emirül müminin yaya yürüyor kölesi devenin üzerinde. Şama tam girileceği yerde yağmurlar yağmış bir dereden bir sudan geçilecek Cenab-ı Omer naleyini çıkarıyor ikisinin kaytanlı birbirine bağlıyor omuzunu atıyor Elelektr eteklerinde böyle topluyor biraz diz kapağına yakın yere kadar sudan geçerken deve kölesi arkada devenin üzerinde geliyor o günlerde Şam ...asker komandanı Şam valisi... Cenabı Ebu Ubeyde bin Cerrah... ...muhterem Müslümanlar... ...Halid bin i vazifeyi devralmıştı ya... ...Hazreti Ömer'in makamı hilafete gelişiyle... ...Ebu Ubeyde eminu hadihil ümmet... ...hadisinin masradaki masarı Cenab-ı Ebu Ubeyde... ...Ebu Ubeyde... ...bu ümmetin eminidir diyor fahri kainat... ...Ebu Ubeyde... ...kanalın, derenin karşısında... ...yanında bütün resmi erkan, askeri er erkan var... Tabi sahabeden de kimseler var. Bütün Şam ahalisi Hazreti Ömer'in İslam ordusunun ashabı kiramın istikbaline çıkmışlar. Cenab-ı Ömer kabuları omuzundan eteklerini biraz toplamış yanlıyak sudan geçiyor. Karşıya geçiyor. Cenab-ı Ebu Be'de diyor ki ya emir al-müminin ha ne olurdu diyor bu seferlik sen devede olsaydın da köle yerde yürüseydi Şam'a girerken. Nasa karşı biraz manzara tuhaf göründü. Demek istiyor muhterem Müslümanlar. Ya Ebu Ubeyde. Hazreti Ömer'in dünyayı titreten sesi ve sözü. Ya Ebu Ubeyde. Eğer fahri kainat İslam peygamberi Ebu Ubeyde eminu hadihil ümmet demeseydi. Vallahi kaburga keniklerini yarardım senin. biz şirkin karanlıklarında sürünen insanlardık. İslam'ın izzetiyle Allah bizi aziz kıldı. Naleynimi omuzuma almakla şeref ve izzetimden bir şey kaybetmem ya Ebu Aubeyd'e diyor. Muhtememiler. Evet. Derdiyle yandığımız insanlar kadrosu. Ya. Ve adalet, adalet denince Hz. Ömer niçin hatıra geliyormuş, görüyor musunuz muhterem müminler? Adalet denince şunu söyledim peşine size, Hazreti Fahri kainatın, kainatın Muhammed'inin Ömer'den görüntüsü. Aslında bu adaletin sahibi Fahri Rusul sallallahu teala aleyhi ve sellem. Muhterem Müslümanlar, Cennete girdim diyor fahri kainat. Mesabi hadisi. Cennete girdim diyor. Girerken Ebu Bekir'i gördüm. Cennetin sekiz kapısına hangisine varsa buyurun buyurun diyorlardı diyor. İçeride beyaz incilerle süslenmiş musanna bir köşk gördüm. Kimin diye sordum. Ömer'in dediler. En kısa şeklinde anlatıyorum. Faydası var diye. Muhterem Müslümanlar. Ya Ömer köşkünü bir gezecektim ama... Ömer kıskançtır diye gezemedim, gezmedim diyor. Ömer kıskançtır diye. Belki kıskanır diye gezmedim, girmedim diyor. Cenab-ı Ömer'in iki gözü bir ırmak, şarıl şarıl gözyaşlarıyla e'aleyke e'gârü ya Resulallah fidâke abi ve umni annem babam yoluna nefsim ve her şeyim feda olsun ya Resulallah. Sana mı? Sana mı? Senden mi kıskanacağım gayrete geleceğim? Senden evvel bir zıpırdık, bütün faziletlerimiz Muhammedi nurun görüntüsüdür diyor. Muhterem Müslümanlar, bütün faziletlerimiz Muhammedi nurun görüntüsüdür. Ya ya, Müslümanlar bu böyle kıyamete kadar söylenir de zaman biter ama Muhammed'inin fazili bitmez diyorum. Benim sözüm mü bu? Yok. En güzelini Ömerübn Fariz söylüyor. En güzelini Kahire velilerinden 15 sene Mekke'de mücavir kalan, çölde, sahrada yırtıcı mahlukat ile 15 sene geçiren Ömerübn Faris. Elimizde divanı ve külliyatı var Ömerübn Faris'in e muhterem simalar. Orada şahbeti bu. Ve ala tefennuni vasıfihi bi husnihi Ve ala tefennuni vasıfihi bi husnihi Yefnez zamanu ve fihi malem Yusufu Yafna zamanu Arapça bilenler Yafna zamanu ve fihi Yusufu Kalemleri kılınçları kıran şair ve edipler kalemleri kılınçları kıracak olan kıran şair ve edipler ya Resulallah durmadan senin güzelliğini fedaili Muhammediyeni yazsalardı zaman biter de senin fazail ve güzelliğin bitmezdi diyor zaman biter de senin fazail ve güzelliğin bitmezdi diyor ya Rab Akif böyle diyor ya Rab mahşerde bizi bu iman ile haşret. Evet muhterem Müslümanlar İsterseniz Hadisi şerifi adalet mavzu böyle Süleyman Çelebi söz uzanur ger kalanım Der isem diyor Bitmez bu menkıbe Bitmez bu mana Bitmez bu fazail İslam'da adalet muhterem Müslümanlar İslam'da adalet ya. Bir Emevi adaleti Bir Abbasi adaleti Bir Büyük Selçuklular Adaleti bir Anadolu Selçukluları adaleti bir de Osmanlı adaleti 635 sene muhterem Müslümanlar isterseniz bir de Osmanlı adaletinden bir misal vereyim de sonra dersimizin omurgasını teşkil eden mübarek hadise geçeyim Bakınız muhterem, eğer vaktimiz kalırsa tabi muhterem müminler dinlediniz Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri Osmanlı Sarayı, Fatih Sarayı, külliye, camisi, külliyesi, medresesi filan projeyi hazırlamış, bir Hristiyan mühendisine vermiş. O gün için böyle gerekmiş. Kanuni devrinde Müslüman mühendisler, Mimar Sinanlar, Sultan Ahmet devrinde, 1. Ahmet devrinde Sultan Ahmed'i yapan Mimar Mehmet Efendiler yetişmiş sonradan. Ama Fatih devrinde meşhur o şahi toplarını döken de bir Hristiyan mühendisi biliyorsunuz. Top kapının önünde buradan böyle kapıyı geçen büyük toplar Muhterem Müslümanlar. Şahi topları. İstanbul'un burçlarını yere indiren tarihi toplar. Onun mühendisi de sonradan İslam'ı kabul ediyor. Bu mimarda İslam'ı kabul ediyor sonra hadiseyi arz edeceğim. Muhtemel Müminler projeyi veriyor mimara. Saray tamamlandıktan sonra bakıyor. Küşadında. Sütunlar kısa kesiyorum Sütunlar kısa yapılmış yani projede verdiği ölçüden mesela 30 santim kısa mühendise soruyor niye bunlar kısa olmuş efendim estetik bakımından diyor göze iyi gelmesi için bize göre biz mimar mühendisiz bu sütunların biraz kısa olması gerekirdi onun için kestirdim diyor nereden emir aldın sanatımdan diyor götürün bunu elini kesin diyor Fatih sutunu kesen elini kesin bunun diyor Muhammed Fatih rahmetullahi aleyhi rahmeten vasa büyüklerde kusur işlerler mi? İşlerler muhterem sadece peygamberler masumdur her zaman söylüyorum onlarda da zelle ve sehiv oluyor erbabı ilmin malumu peygamberlerde büyük ve küçük günah yok zelle ve sehiv Peygamber Efendimiz'in mesela Tebuk seferine çıkarken münafıkları Rabbisine sormadan bırakı verdiği gibi. Onlar temaruz ettiler, bir hastayız, meşgalemiz var, manimiz var dediler. Peygamber Efendimiz'e de müsaade etti. Ya muhterem Müslümanlar! Eli kesilen Hristiyan mühendis, Devrin kadısı, başkadısı Hıdır Bey merhum, Kasıde-i Nuniye sahibi, Osmanlı devrinin en büyük ilim adamlarından biri, İstanbul başkadısı. Merkezi hükümetin başkadısı, Hakimi Şer'isi. Gidip istida veriyor. Sultan diyor, elimi hak etmediğim halde kestirdi, hakkımı istiyorum diyor. İstida veriyor mahkemeye. Hıdır Bey merhum, devrin sultanı Muhammed Fatih Han hazretlerine celpname çıkarıyor felan gün mahkemeniz var, zanlısınız, mahkemede hazır bulunmanız diye tebliği gönderiyor. Müzekkireyi gönderiyor veya neyse, talepnameyi gönderiyor. Muhterem bunlar aynı günde tabii mahkeme hazır, Hristiyan mimar gelmiş, Kadı Efendi yerinde oturuyor, Fatih kapıdan giriyor, Fatih kapıdan giriyor, şöyle biraz ileride, hakimin yanında bir sandalyeye oturmak için yürüyor, Kadı Efendi, Sultanım, mazlumsunuz. Hristiyan mühendisiyle beraber oturacaksınız. Ayak beraberdir diyor. Oraya oturamazsınız demek istiyor yani. Hristiyan mühendisiyle beraber. Mazlum sandalyesine. Fatih, Fatih, hiç zerre kadar halinde tegayür yok. Aaa, büyük adam. Kapı caminin muhterem cemaati. Her şey bizim gibi küçüklere kaldı. Evet. Vallahi ve billahi ve tallahi diyor. Her şey. Min el bab ila el mihrab. Yunus Emre hep gittiler kalmadılar. Gülme gülme ağla gönül diyor. Ezberinde yet mis deve yükü İbn Cerirler muhterem şumalar ezberinde 70 deve yükü eser ve ilim olan İbn Cerirler şu kadar batman mürekkep kullan diyor Şahrani Mineni Kübrasında Selef'ten bir zatın 500 cilt müsnedi hadisi 1500 cilt müsnedi hadisi vardı diyor bir kişiye ilmiye itibar yok senin hafız değilsin dediler diyor. Şarani muhterem Müslümanlar gitti diyor. Ertesi gün geldi dinleyin dedi diyor. 24 saate Kur'an-ı Kerim'i ezberledi geldi diyor. 24 saatte hafız oldu geldi dinleyin dedi diyor. Kad efendi mimarın şikayetini dinliyor. Fatih'e soruyor böyle mi? Doğru mu diye doğru öylece oldu kad efendi diyor ikinci celsede de velekum fil hisos hayatun ya ulul elbab ayetini okuyor. Kadı Efendi karar veriyor. Elin, Fatih'in elinin kesilmesine karar veriyor. Sultan Fatih biraz da rengi sarararak tabii kararı büyük bir tazimle, izzetle kabul ediyor. Mimar Mimar ''Aman efendim kadefendi. efendi benim elim elim için Fatih'in eli kesilecek ha? E tabii diyor. ''Yahu diyor benim gibi milyon tanesini analar doğur ama bir Fatih de analar doğurmaz. Ne yapıyorsun kadefendi efendi diyor. Ben böyle bir karara varılacağını hiç hayatımda hayalinden geçirmedim diyor. İslam adaletinin Kur'an hükmünün gereği budur diyor. Şu halde ben bağışlıyorum diyor. Sadece benim maaşetimi temin etsin. Bundan sonra ben çalışamam çünkü diyor. Evet muhterem Müslümanlar, elim olmadığı için çalışamam diyor. Maaşetimi temin etsin. Sultan Fatih e ne dersin diye soruyor Kadefendi. Sultan Fatih peki diyor. Devlet, beytül Malden kendisine şu kadar altın her ay verilsin diyor. Kadefendi Sultan diyor. Beytül mal'den veremesin, işleyen sensin. Cerimesini millet ödeyemez, devlet ödeyemez. Maaşından vereceksin diyor. Maaşından şu kadar altın verilmek üzere anlaşıyorlar. Rum mimar, Hristiyan mimar kucaklaşıyorlar, bağışlıyor. Ve Sultan Fatih, Sultan Fatih Kadı Efendi'ye, Hıdır Bey merhuma böyle diyor. Kadı Efendi diyor eğer ben Fatih'im diye İslami karardan zerre inhiraf etseydin kılıncı çekiyor şöyle, bu kılıçla başını alırdım diyor. Ya muhterem Müslümanlar! Bizim aşık olduğumuz, gönül verdiğimiz bu neşe muhterem Müslümanlar. Hıdır Bey merhum da minderinin altından şöyle bir hançer çıkarmış eğer sen de hükmü ilahiye razı olmayıp da üzerime saulet etseydin ben de seni bu hançerle cezalandıracaktım diyor bunlar latifeler muhterem müslümanlar fakat olmuş latifeler yüzde yüz bin katiyetinde vakıalar realiteler hadiseler ve gerçekler ve İslam tarihi bunlarla dolu evet muhterem müslümanlar ben şimdi diğerlerini de anlatmaya geçecek olsam yerli kalacak. Hadi Şerif'ten de bir iki fıkra arz edeyim. Bugün cuma dersimiz de böylece nur ve feyizle bitmiş olsun inşallah. Muhterem Müslümanlar, İslam adalete dayanır kıyamet sabahına kadar. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyati. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyorlar. Hepiniz güdücüsünüz ve güttüğünüz sürüden mahşerde mesul olacaksınız. Sultan rayyesinde güdücüdür, Raiyesinden mesuldür mahşerde. Vali vilayetinde güdücüdür, vilayetin nüfusundan mesuldür. Kaymakam ilçesinde güdücüdür, bir ilçenin bir kazanın bütün nüfusundan mesuldür. Muhtar köyden ve mahalleden mesuldür. Aile reisi evinden mesuldür. Cenab-ı Hak elindeki aile ve evladından mahşerde birer birer nefes ve adımlarına varıncaya kadar soracaktır diyor Fahri Kâhirat. Şuna inanacak olsak muhterem Müslümanlar ne Doğu'da hadiseler kalır muhterem müminler ne İstanbul'da bilmem nereye bomba konur ne felan yerde aşkıya köy yakar kanlar içerisinde aileler ve çocukları katleder. Ne şöyle ne böyle. Yani bütün kötülüklerin ana kaynağı İslam'daki adaletin tatbik edilmemesinden. Muhterem Müslümanlar, arşın gölgesindekilerden bahsedecektim ama söz buraya kadar gelince şöyle bir hadis-i şerif var bakınız. Gelecek dersimde eğer kalırsa, ezanımız okunu verirse arşın gölgesinde olanlardan bahsedeceğim inşallah şöyle bir hadis-i şerif var. Bakınız muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri bir gün sahabenin içerisine geldiler. Ashab-ı kiramın meclisinin belli bir yerinde oturdular ve böyle buyurdular. Keyfe entum ida vaka'at fîküm kamsün Sizin içinizde şu beş şey zuhur ettiğinde haliniz ne olacak diye düşünüyorum ve ürperiyorum diyor Peygamber Efendimiz ey ashabım sizin içinizde ümmetimin içerisinde şu beş şey vuku bulursa haliniz ne olacak onu düşünüyorum ve ürperiyorum buyuruyorlar ve unzu billahi entekûne fîküm evtüdülükühünne sizin böyle bir beş şartın içerisinde kalmanızdan veya o günleri idrak etmenizden Allah'a sığınıyorum ey ashabım Muhterem Müslümanlar acaba o beş şey neymiş? İsterseniz hiç izaha geçmeden hadis-i şerife kısaca kısaca mana vereyim bakınız. مَا ذَهَرَتِ الْفَاهِشَةُ ف۪ي قَوْمٍ قَطُّ يَعْمَلُ بِهَا ف۪يهِمْ عَلَانِيَّ اَوْ fiha ف۪يهَا alaniye ف۪يهِمْ şöyle bir şart zuhur eder ki fuhşiyat sizin içerinizde alır yürür. Muhterem Müslümanlar. Yani zina sizin alır yürür, bir kavmi içerisinde alır yürür. Bir komi içerisinde alır yürür. Yümer bir hafihim alanıya açıktan zina edilecek hale gelir insanlar. <gülüyor> açıktan zina edecek hale gelirler. İlla zahra ta'un evl evcülle lem fi eslafihim. Eğer zina böyle açıkça dağılır ve yayılırsa onların içerisinde veba hastalığı. ...ve seleflerinde görülmedik ağrılar ve hastalıklar zuhur eder bir... Muhterem Müslümanlar... ...yani bir kavimde, bir milletle, bir ulusta bir cemaatte... ...zina ve fuhşiyat dağıldı ve yayıldı mı? Geçen dersimde... ...açıkça söylemiştim size bir gazeteden alarak... İstanbul'da herkesin gördüğü yerde bir çalı arkasında bir çift zina ediyor, herkes de görüyor diye muhterem Müslümanlar. Konya'da bile, Konya'da bile çok acip şeyler, Konya muhterem Müslümanlar düşünün. Yani gez dünyayı gör, Konya'yı olduğu halde bizde de demek karışıklıklar, ...zuhur etmeye başlamıştır. Acayip şeyler söylenmektedir muhterem Mümiler. Bir kavmin içerisinde eğer zina alır görürse... ...o kavmin içinde veba zuhur eder. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki... ...seleflerinde olmayan ağrı ve hastalıklar zahir olur. Bugün İdiz hastalığı... ...ve ondan sonra bir mikrop daha tespit ettiler. Bir hastalık tespit ettiler. Ondan daha tehlikeli diye muhterem Müslümanlar... Peygamber Efendimizin 1400 sene evvel işaret ettiği Aynen zuhur ediyor İdiz hastalığı Afrika'yı aldı götürüyor Amerika büyük bir telasin içerisinde Avrupa perişan Türkiye'de de sayılır şekilde Gelen gavurcuklar kanalıyla Süfeha kanalıyla Ahlaksızlık ve kötülüğü adet edilen Zalimler kanalıyla Türkiye'mizi de atlamış durumda muhterem Müslümanlar İdiz hastalığı Rabbimiz korusun, pençesinden henüz kurtarlamıyor Ve bugün gavuruda, Müslüman'ada ittifak halindeler. İgiz hastalığını zina ve fuhuş getiriyor. Aile hayatı mazbut olan, İslam'ı yaşayan kavim ve millet içerisinde böyle bir hastalığın zuhuru düşünülemez bile diyor muhtemel Müslümanlar. Bunu tıp fenli, tıp ilmi, doktorlar söylüyorlar. Şu halde, Dünyadaki bütün saadetlerin temeli İslam diyorduk ya. Bunda dahi bakınız İslam'ın ahlakı, edebi, iffeti yegane ilaç olarak Cenab-ı Hak tarafından, Resulü tarafından işaret ediliyor. Cenab-ı Peygamber Efendimiz şöyle devam ediyor. "Ve memmen ana kavli zekata illa min ve lem Peygamber Efendimiz ikinci olarak buyuruyorlar. Eğer bir kavim zekatını vermezse semadan rahmet inmez eğer hayvanlar olmasaydı Cenab-ı Hak Celle ve Ala onları kıtlıklara müptela kılardı Muhtemem bümeler gariptir bugün Türkiye et ithal ediyor buğday ithal ediyor dünyanın hububat ambarı olduğu halde Türkiye'mizin bugünkü hali bu bazı yerde yağmurlar yağıyor seller Hindistan'da, Bengaldeş'te, Senülkent'te falan yerde falan yerde, İstanbul'da 1500 bodrum kata dükkana ve eve seller girdi. Ne kadar insanın mağdur olduğunu düşününüz. Bir taraftan lütuf görmüyor, diğer taraftan da yıkıp tahrip ediyor. Sebebi bizim masiyet ve günahlarımız muhterem Diğer tarafta yağmursuzluktan mahsulde şu kadar gerileme var diye yapılan beyanlar ve dünya üzerinde şu kadar milyon insan açlığın içerisinde diye gazeteler yazıp duruyorlar. Uzatmayacağım muhterem Müslümanlar. Vaktimizde geldi, ezanımız da okundu. İsterseniz şu fıkrayı da alayım. Gelecek dersimde cemaati bekletmeyin. Hakkım değil. Şu fıkrayı da alayım. Kesip gelecek dersimde devam ederiz. Ve ma bekhese kavmü'l-mikâle vel bîzâne illâ uhidû bilsinîn ve şiddetil meûne ve cevri sultan. Asıl söyleyeceğim son, dördüncü ve beşinci fıkra muhterem Müslümanlar. Gelecek derse kalıyor. Bir kavim ölçülerine, tartılarına metrelerine dikkat etmezler birbirlerini aldatırlarsa Peygamber Efendimiz Medine pazarına çıktığı zaman muhterem Müslümanlar bir yığın buğdayı görüyor elini böyle sokunca yığının içerisinden rutubetli buğday avucunda alıp çıkarıyor niye üzeri kuruda bunun içi yaş diye Peygamber Efendimiz soruyor Ya Resulallah Esabet Hüsseme biraz yağmur tiselemişti onun için Efelaci felacı ateha niye onu üzerine koymadın da içine koydun kurusunu üzerine döktün ve buyurdular men gashel muslimine fereyse minhum men gashel minhum müslümanları aldatan onlardan değildir diyor Peygamber Efendimiz metrelerine metrelerine ölçeklerine kramlarına dirhemlerine hesaplarına dikkat etmeyip ümmeti Muhammed'i aldatanlar muhterem müslümanlar Ya. Hocam sen Mekke'de metreden, kıramdan, dirhemden bahsediyorsun. Milyarlar ve trilyonları beytül mali soyanlar ne olacak? Muhterem Müslümanlar böyle olunca Cenab-ı Halik-ı Zülcelal o beldede yoklukla onları terbiye eder, büyük ihtiyaçlarla terbiye eder, sultan tarafından cevir ve zulümle terbiye eder. Yani muhterem müminler her şeyi ver adamın huzuru yok borç gırtlağına kadar malı servetinin içerisinde yokluk içerisinde bu hakeda ve hakeda yani dünyamızın bugün nimetlerle bir dünya görüntüsü içerisinde bir tarafta trilyonlarla eden insanlar diğer tarafta yarım lokma bulmak için bir günlük yiyeceğini kazanmak için didinen milyonlar ve milyonlar ve milyonlar muhterem Müslümanlar sebebi Sendi seyyiatı amalimiz arz üzerinden. Biliyorsunuz Cenab-ı Cebrail'e sormuştu. Ya Cibril benden sonra inecek misin vazifeyle? On defa ineceğim ve on inişimde de bir şey kaldıracağım. İlk inişimde arz üzerinden bereketi kaldıracağım ya Resulallah diyor. İnsanların seyyiatı, ulu orta hareketleri ve masiyetlerin karşılığı alemden bereket kalkıyor. Şimdi görüyorsunuz herkes şikayet ediyor muhtemem Herkes. Şöyle bir o, oh, elhamdülillah dünyamız cennet gibi yahu Allah'tan gayrıya muhtaç değiliz ama bir yiyeceğimize yaramıyoruz. yüz kazanacağımıza elli kazanıyoruz Bu hak eda ve Mevlasına şükreden Allah'ını zikreden hayatını fikreden Hazreti Kur'an'ın yolunda yürüyüp Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın izini takip eden mesut bir cemiyet Yüce Rabbim senden lütfet diyoruz, istiyoruz, sen her şeye kadirsin. Şöyle bir oh diyeceğimiz güzel günleri hayırlı demleri göster diye niyazlarımızı yükseltiyoruz muhterem Müslümanlar. Salü ve Resulina Muhammed Buyurun aşk ile kelime-i şehadet Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü kelimeyi tayyibeyi münciyeyi mübarekesiyle mevla cümlemize çene kapamalar nasibi mukadder eyleye hakkı hak bülüp hakkı ıttıbak batılı batıl bülüp batıldan işinab eyleyen cümreyi salihine mevla cümlemizi ilhak eyleye şeriatı garra-i muhammediye mustafaviye temessüp itibarlarımızı yevmen fe yevma müjdad eyle. cümlemize ve bütün din kardeşlerimize ehli imana cennet ni'mat ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyyesiyle iltifat ikram ikramıyla subhanarabbike rabbil izzati yasifun ve ve